Başımı kaldırınca sofradan Ya da yataktan fırlayıp da bakınca dünyaya Karşımda Kudüs Gözleri kan çana evlat acısından Kudüsle göz göze geliyorum Yüreğim sancı Ölmeden önce yüzümü bir daha yokluyorum Ne yazık ki yüzüm yağmurun gittiği yerde başlıyor Demek ki yüzüm yok Kudüs'le bakışmayan... Şairin dili dolaşır... Yüz çizgileri silinmişse... Utanır yanaklarından... Kudüs'e söyleyecek kelime bulamaz... Bir şair... Git gide dalgınlaştığında... Taş atan çocuğun yüreğindeki güç... Ve metaneti... Gerek oğlunu toprağa veren annenin Şehit kardeşi özlem gerek... ...sevgi gerek gazi babanın... ...gerçek kardeşlik gerek... ...insanlık gerek... ...güdüslerden geçmek için... ...haş atan çocuğun... ...yüreğimdeki güç ve metaneti gerek... ...oğlunu toprağa veren annenin... ...şehit kardeşe özlem gerek... Sevgisi gerek gazi babanın Gerçek kardeşlik gerek insanlık gerek Kudüs'le dertleşmek için Kudüs tam karşımda Göğsünde bir hançer Bu hançer yabancı değil Benim canımı da yakıyor Hançer önce kendini kanatmış Yahudi eline geçtiği için Ve aralıyor gökyüzünün yağmurlu kapılarını Rüzgarlı pencerelerini O hançer Bugüne dek hep aynı cephede Döğüştü türkülerimizle Hançer ki Hırçın kokulu bir İsrail karanfiline Yenik düşmüş Hançer ki Hırçın kokulu bir İsrail karanfiline ...kırçın kokulu bir İsrail karanfiline... ...yenik düşmüş şimdi...